أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والصلاة والسلام على رسولنا الذي أرسل بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره الديمقراطيون والعلمانيون أما بعد yine derslerimizde La ilahe illallahı bozan unsurlar kişiyi imandan sonra dinden çıkaran fiil ve sözlere beyan etmeye devam ediyorduk. Tabi bugünkü dersimizde inşallah anlatacağımız konu arkadaşlar insanın iman ettim dedikten sonra kelime-i şehadeti söyledikten sonra hiçbir amel yapmayıp Allah'ın dininden yüz çevresi yani daha açık bir tabirle Kişi sadece iman ettim diyor. Kelime-i şehadeti söylüyor. Fakat bunun dışında hiçbir amel yapmıyor. Namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, zekat vermiyor. Allah'ın dinini öğrenmiyor. Böyle bir kaygısı yok. Bu fiilin imanı bozan unsurlardan bir unsur olduğunu anlatmaya çalışacağız. Tabi bunu yaparken de ilk başta arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu ve teala'nın iman ettikten sonra yüz çeviren insanlara yani tevelli dediğimiz veya i'arat eden insanlara, yüz çevirip bu dini öğrenmeyen ve veya bu dini yaşamayan insanlara sadece kelimeyle iman ettik diyenlere nasıl hüküm koyduğunu ilk baştan yapmamız lazım? Görmemiz lazım ki konu aşağı kavuşsun. Daha sonra ehli sünnetin yanında iman nedir? Bunu anlatmaya çalışacağız inşallah. Başlangıç olarak arkadaşlar Allah subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinde bize diyor ki Kul atiyu Allaha ve'r-Rasul. Fe in tevelu fe in Allah la yuhibbu'l-kafirin. Deki Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. Eğer yüz çevirirlerse Allah kafirler grubunu sevmez diyor Allah subhanahu ve teala. Eğer yüz çevirirlerse Allah kafirler grubunu sevmez diyor. Ayette dikkat ederseniz arkadaşlar çok açık muhkem olan bir ayette Allah Allah'a ve Resulüne itaattan yüz çeviren insanları kafirler diye isimlendiriyor. Ve burada dikkat ederseniz Allah yalanlarlarsa demiyor, yüz çevirirlerse diyor. Çünkü yüz çevirme neyden olur? Yüz çevirme amelden olur. Eğer bunlar amelden yüz çevirirlerse de ki Allah ne yapmayacaktır? Allah kafirler grubunu sevmez diyor. Ki zaten ayetin öncesi ve sonrasını ele alırsak siyah sibak içerisinde ayetin manası daha güzel açığa çıkıyor. Allah subhanahu ve teala önce bizden neyi istiyor arkadaşlar? Önce bizden onu seviyorsak peygamber aleyhissalatu vesselama itaat etmemizi istiyor. Daha sonra da bu itaattan yüz çevirenlere Allah subhanahu ve teala ne diyor surenin içerisinde? Bunlar diyor Allah itaatten yüz çeviren kafirler grubunu sevmez diye Allah subhanahu ve teala yüz çevirenleri kafirler diye itimlendiriyor. Bundan daha açık bir ayet arkadaşlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim ayetleri yan yana geldiği zaman birbirini daha güzel bir şekilde açıklar. Allah Subhanahu wa Taala Nur Suresi'nde bazı insanları şu şekilde bize anlatıyor. Ve yekuluna amennâ billâhi ve bir rasûli ve Onlardan bazıları derler ki Allah'a ve Resulüne iman ettik ve itaat ettik. Allah'a ve Resulüne iman ettik ve itaat ettik. Sümme yetevelle fariqun minhum min ba'di zâlika ve mâ ulâike Sonra onlardan bir grup, yüz çevirirler, işte onlar iman etmiş değillerdir diyor Allah subhanahu ve Şimdi bu ayeti güzel bir şekilde anlamaya çalışırsak arkadaşlar, Allah bize bir insan tipi çiziyor. Allah'a ve Rasulüne iman ettiğini söyleyen ve itaat ettiğini söyleyen bir insan, fakat daha sonra itaatten yüz çeviren insandan bize bahsediyor. İtaatten yüz çeviren bir insandan bahsediyor. Ve bunun Müslüman olmadığını söylüyor Allah Subhanahu ve Teala. Bunun mümin olmadığını söylüyor. Wa la bil Müminin. İşte onlar müminlerden değillerdir diyor. O zaman buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Bu ayetten özellikle konunun başında zikretmiş olduğumuz kişi sadece ben iman ettim demekle kelime-i şehadeti söylemekle hiçbir zaman ne olmaz. Kelime-i şehadeti söylemekle Müslüman olmaz. Ta ki ilk etapta kişi kelime-i şehadetle Müslüman olur. Fakat bu İslam'ın onunla beraber devam edebilmesi için kalpte karar bulan bu imanın onu amele etmesi lazımdır. Yoksa Allah subhanahu ve teala iman ettim dedikten sonra amelden yüz çeviren insanlara ne diyor? İşte onlar iman etmiş değillerdir diyor Allah subhanahu ve teala. İşte onlar iman etmiş değillerdir. Ve iki ayetinde Allah tevelli kelimesini kullanıyor. Tevelli bir şeyden yüz çevirmek arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de itaatten yüz çevirmektir ki Allah subhanahu ve sellem ne diyor وَلَا صَدَّقَ "ve صَلَّى وَلَاكِنْ ve وَتَوَلَّ Ne doğruladı yani ne iman etti ne de namaz kıldı ve lakin ne yaptı arkadaşlar diyor Allah subhanahu ve sellem kezzebe yalanladı ve tevella yüz çevirdi yani Allah doğrulamanın karşısında yalanlama kelimesini kullanıyor namazın karşısında, itaatın karşısında ise yüz çevirme tevelli kelimesini kullanıyor. Hani neden bunu özellikle zikrediyorum? Hani bazıları buradaki yüz çevirmenin imandan yüz çevirme olduğunu söylüyorlar. Biz diyoruz hayır. Bu ayetlerin fıkhına nedir? Bu ayetlerin fıkhına aykırıdır. Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de tevelli kelimesini nerede kullanıyor? İtaatten yüz çeviren insanlara. Yani iman edip de bu ayetlerde iman ettiğini iddia edip de ne yapan? İtaatten yüz çeviren insanlar. O zaman bugün özellikle piyasada çok sayısı birçok bulunan ve ben iman ettim veya babadan görme bir kelime-i şehadet getirip fakat dini hiçbir şekilde öğrenmeyen veya dini hiçbir şekilde kaygısı olan veya bildiği halde hiçbir şekilde hiçbir ameli yerine getirmeyen insanların Allah'ın yanında işte onlar iman etmiş değillerdir. Kısmına girdiklerini anlıyoruz. Yine aynı şekilde arkadaşlar Allah subhanahu ve teala bize Kur'an-ı Kerim'de ilk insanın kıssasını anlatırken bize Kur'an-ı Kerim'de ilk insanın kıssası olan babamız Adem'in kıssasını anlatırken hemen hemen her kıssayı anlattıktan sonra bize onların yeryüzüne gönderilişini anlatıyor. Diyor ki bize onlara dedik ki yani şeytan Adem ve Havva'ya bazınız bazınıza düşmanlar olarak yeryüzüne inin dedik diyor Allah subhanahu ve teala. Bazınız قل ondan hep beraber ne yapınız aşağıya ininiz. Başka ayetlerde dadukum li Bazınız bazınıza düşman olarak şeytanla Hazreti Adem ve Hava insan birbirinize düşman olarak yeryüzüne ininiz. Ve Allah genelde arkadaşlar kıssaların hepsinde Hazreti Adem'e şöyle sesleniyor. minni Benden size bir hidayet gelecektir diyor. Benden size bir hidayet gelecektir. Kim benim hidayetime tabi olursa onu olmayacaktır. Hiçbir şekilde sapıtmayacaktır ve şakilerden olmayacaktır. Yani benden gelen hidayete uyan insan hiçbir zaman ne yapmayacaktır? Sapıtmayacak ve şakiler grubundan olmayacaktır. وَاَمَّا مَنْ اَعْرَضَ عَنْ Ama kim benim be, hidayetimden yüz çevirirse benim zikrimden yüz çevirirse işte o nedir arkadaşlar? Ona dar bir hayat vardır. Selef ulaması bu hayatı tefsir ederken o dar hayatı, dünyadaki dar hayat, kimisi berzaktaki dar hayat olarak, kimisi de cehalet olarak ne yapmışlardır? Tefsir etmişlerdir. O zaman ta ilk Adem aleyhissalatü vesselamın kıssasında arkadaşlar, öyle değil mi? Allah subhanahu ve teala bize neyi öğretiyor? Kendinden bize bir hidayet geleceğini ve kesinlikle başıboş olmadığımızı, öyle değil mi? اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ En يُتْرَكَ سُدَى Yoksa insan başıboş bırakılacağını mı zannetti diyor Allah Subhanehu ve Teala. İmam Şafii bu ayeti nasıl tefsir ediyordu? اَلَّا <gülüyor> يُعْمَرَ Yani biz hiçbir şekilde ona emretmeyeceğiz, dedi. hiçbir şekilde ona ne onu nehyetmeyeceğiz. Onu öyle başıboş bırakacağımızı mı zannetti insan diyor Allah Subhanehu ve Teala. İşte Allah Hz. Adem'in kıssasından sonra bize kendisinden bir hidayet geleceğini, bu hidayete tabi olanların hidayet bulup sapıtmayacağını, Yüz çevirenlerin ise dar bir hayatın onların beklediğini Allah subhanehu ve teala bize ne yapıyor? Bize haber veriyor. O zaman sadece mücerret sözle Allah'a iman ettim veya hidayet buldum demek insanın hidayeti demek değildir. Bilakis Allah'ın yanında hidayet neyle oluyor arkadaşlar? Neyle oluyor? İttada. Kim Allah'tan gelen hidayete tabi olursa öyle değil mi? O Allah'ın yanında ne oluyor? Allah'ın yanında hidayeti bulmuş ve sapıklıktan uzaklaşmışlardan oluyor. Yine arkadaşlar Allah subhanahu ve teller Kur'an-ı Kerim'de i̇taatten yüz çeviren insanları münafıklar'' diye isimlendiriyor. İta ''İtaatten yüz çeviren insanları münafıklar'' diye isimlendiriyor. Öyle değil mi? ''Ve iza qide lehum ila ma enzelallahu ve iler rasul ra'aytel munafiqine yasudduna anke sududa'' Allah diyor onlara denildiği zaman ''Gelin Allah'ın indirdiğine ve Rasule gelin'' denildiği zaman münafıkların senden yüz çevirdiğini görürsün. İşte İbn-i zaten bu, bu ayette ne diyor? Bütün yüz çevirmeler Allah'tan ve Resulü'nden yüz çevirmenin aslı nedir? Aslı nifaktır diyor. Bu ayeti yorumlarken aslı nifaktır diyor. Yine Allah, Allah'tan yüz çeviren insanların, bu dinden yüz çeviren insanların kafirlerin özelliği olduğunu söylüyor. Bize diyor ki Allah subhanahu aleyhi ve sellem. وَالَّذِينَ كَفَرُوا O kafirler... <gülüyor> uyarıldıklarından yüz çevirirler diyor Allah subhanahu wa O zaman Müslüman olan bir insanın Allah'ın onu uyardığı veya müjdelediği şeylerden yüz çevirmesine ne değildir arkadaşlar? Yüz çevirmesi mümkün değildir. Yine Allah ayet-i kerimede bu, bu gruptan bahsederken arkadaşlar وَمَنْ أَظْلَمُوا مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ O kendisine Allah'ın ayetleri hatırlatıldığı zaman ''Ondan yüz çevirenden daha zalim kim vardır?'' diyor Allah subhanehu ve teala. Allah'ın ayetleri kendisine hatırlatıldığı zaman ''Ondan yüz çevirenden daha zalim kim vardır?'' diyor. Aynı şekilde arkadaşlar Allah münafıkları anlatırken bize neden münafık olduklarını yani münafıklar biliyorsunuz grup gruptu. Bazısı zaten baştan iman etmemişlerdi, bazısı başta iman etmişlerdi, sonra yapmış oldukları bazı fiillerden dolayı kafir olmuşlardı. Bazısı Allah'a vermiş oldukları sözde durmadıklarından Allah onların kalbine nifa yerleştirmişti. Bazısı Müslümanları fitneye düşüreceğinden dolayı Allah subhanahu wa kötü niyetlerinden dolayı onların kalbine ne yapmıştı? Kalbine mühür vurmuştu. İşte bunlardan bir grup arkadaşlar Allah subhanahu wa bize neden münafık olduklarını Tövbe suresinde anlatıyor. وَمِنْهُمْ مَنْ آهَدَ اللّٰهَ لَاِنْ اَتَانَا مِنْ صَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ Onlardan bir grup şöyle sözlerdi Allah'a Eğer Allah bize faziletinden mal verirse Biz o maldan infak edeceğiz, sadaka vereceğiz Ve ne olacağız biz salihlerden olacağız Allah'u sana diyor ki <gülüyor> Ne zaman ki Allah onlara kendi fazlından mal verdi Ne zaman ki Allah onlara kendi fazlından mal verdi yüz çevirdiler diyor. İnfaak etmekten yüz çevirdiler ve çekip gittiler. Öyle değil mi? İnfaak etmekten ne yaptılar? Yani Allah'a vermiş oldukları söz biz Allah bize mal verirse ne yapacağız? İnfaak edeceğiz sözünden döndüler ve yüz çevirdiler. Bakın Allah Subhanahu wa Taala bunlar için ne diyor? Ta aqadahu nifaqan fi kulubihim ila yawmi yalqunuhu bima akhlafu Allahu la'aduub wa bima kanu İşte Allah onların kalbine bundan sonra nifak yerleştirmiştir. Peki neden sonra? Allah'a vermiş oldukları sözü yerine getirmediklerinden ve yalan söylediklerinden dolayı Allah Subhana ve teala ne yapmıştır? Allah Subhana ve teala onların kalbine nifak yerleştirmiştir. O zaman bu insanların sorunu neydi arkadaşlar? İman ettikten sonra söz vermiş oldukları taatleri yerine getirmediklerinden dolayı, amel etmediklerinden dolayı veya başka bir deyimle öyle değil mi? Bu insanlar ne olmuşlardı? Bu insanlar bu şekilde Allah onların kalplerine nifak yerleştirmişti şimdi şöyle bir soru soralım arkadaşlar peki diyelim o zaman neden dolayı bu insanlarda böyle bir sapıtma vardır yani bugün belki neredeyse Müslümanım diye geçinen insanların yarıdan fazlası la ilahe illallah veya Muhammedun Resulullah dedikten sonra hiçbir şekilde amel yapmıyorlar dini öğrenmiyorlar ve kesinlikle dini yaşamıyorlar peki bunun sebebi nedir ayetler bu kadar açık olmasına rağmen çünkü arkadaşlar bu insanlar ne yapmamışlardır? Bu insanlar ve bunlara bu noktada fetva veren belanlar iki noktada tapıtmışlardır. Bir, iman kelimesinin İslam'da iman ettim demenin ne manaya geldiğini anlamamışlardır. İki, La ilahe illallahla ilgili gelen hadislerin hesabına gelenleri alıp yorumlamışlardır. Hesabına gelmeyenleri ise hiç görmemezlikten gelmişlerdir. O zaman bunların iki problemi vardır. Hem Allah ve Resulünün Allah ve Resulüne iman ettik dedikten sonra itaat etmeyen insanların birinci problemi ve bunlara fetva verip de öyle değil mi? İrca mezhebini veyahut da cehmiye mezhebini yayan insanların problemi iman meselesini anlamamışlardır. Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette iman ettim demek ne demektir? Bunu anlamamışlardır ve aynı zamanda la ilahe illallah hadislerine yaklaşırken kendi hesaplarına geleni almışlar kendi hesaplarına gelmeyenleri ise hiç yorumlamadan görmemezlikten gelip hiç sanki yokmuş gibi insanlara bu şekilde konuşmuşlardır. Şimdi arkadaşlar biz iman olayını anlamaya çalışırsak bunların yanında iman nedir? Bunların yanında iman sadece tasdiktir. Bunların yanında iman sadece tasdiktir. Yani bir insan Allah'ın varlığını doğruluyorsa bu insan nedir arkadaşlar? Bu insan onların yanında mümindir, imanı tamamdır. Kesinlikle ne olmaz? Kesinlikle buna bir zarar gelmez. İman lügattaki manası tasdik manasına gelir. Doğrudur. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِنْ لَنَا وَلَوْ كُنَّ صَدِقِينَ Biz doğru söylesek dahi sen bizi doğrulamazsın diyordu Hazreti Yakup'un çocukları. Ve doğrulama kelimesinin yerinde neyi kullanıyorlardı? İman kelimesini kullanıyorlardı. Fakat acaba her, lugattaki, her bir kelimenin lügattaki manası, acaba şeriattaki manasıyla aynı mıdır her zaman? Acaba tekrar söylüyoruz. Bir kelimenin Arap lügatındaki manası şeriattaki manasıyla aynı mıdır diyoruz? Kesinlikle diyoruz. Mesela arkadaşlar namaz. Aslında namaz kelimesinin salat kelimesinin Arapçada kullanılır şerim neresidir? Duadır. Dua etmektir. Fakat şeriat onu hangi manada kullanmıştır? Kişinin belli vakitlerde, belli hareketlerle temizlik üzerine Allah subhanahu wa Teala ona veya Rasulünün göstermiş olduğu şekilde yapmış olduğu eyleme biz ne diyoruz? Namaz diyoruz. O yüzden lügat manasına bakın, dua manasındaydı. Şeriat onu alıp ona bambaşka bir ne yaptı? Ona bambaşka bir mana yükledi. Aynı şekilde iman kelimesi Arap lügatında tasdik manasına geliyor, doğrudur. Kur'an-ı Kerim'de de Allah subhanahu wa Teala kullanmıştır. Yalnız Allah subhanahu wa ta'ala şeriat ıstılahına aldığı zaman, şeriatta onu kullandığı zaman ona bambaşka bir ne yapmıştır? Bambaşka bir mana yüklemiştir. Bunun en büyük delili nedir arkadaşlar? Bunun en büyük delili Allah subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de ameli iman diye isimlendirmiştir. وَمَا كَانَ Li لِيُضِيْعَ kum. Allah sizin imanlarınızı boşa çıkarmaz, boşa çıkarmaz demiştir. Bu ayetteki iman nedir? Allah sizin namazlarınızı boşa çıkarmaz kıble değiştiği zaman sahabeler dediler ki peki daha önceden Mescidi Aksa'ya yönelik namaz kılanlar onların namazları ne olacak dediler Allah dedi ki Allah sizin imanlarınızı yani namazlarınızı boşa çıkarmaz diyor Allah Subhanahu ve Taala O zaman Allah imanı amel yerinde kullanıyor lugatta. İmanı amel yerinde kullanıyor. Demek ki aynı namazda olduğu gibi Allah Subhanahu imana da şeriatta farklı bir mana yüklemiştir. Aynı şekilde arkadaşlar bakınız. Kur'an-ı Kerim'de iman ayetlerine bakınız. Öyle değil mi? Genelde Allah imanın yanında ameli zikreder. Genelde Allah imanın yanında ameli zikreder. اَلَّذ۪ينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّ الَّذ۪ينَ Öyle değil mi? İman edip salih amel işleyen. O kimseler ki iman edip salih amel işlerler veyahut Allah sadece imanla ne yapmıyor? İmanla yetinmiyor. İmanın yanında neyle? Neyi zikrediyor arkadaşlar Ameli zikrediyor. İşte bu insanlar bunu anlamadıklarından dolayı veya bir olayı açıklarken Kur'an ve sünnetle değil de kendi heva ve heveslerine uygun geleni, kendilerine rahat gelenle açıklamak istediklerinden dolayı bu noktada sapıtmışlardı. Bakınız arkadaşlar kıyamet gününde cennete girecek olan insanlara ve cehenneme girecek olan insanların Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın onlarla konuşmalarına ve meleklerin onlarla konuşmalarına bakın. Cennet ehlinde ne diyor Allah? Melekler razı lığıyla ادخلوا الجنة بما amellerinizle cennete giriniz diyor. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوهَا bima kuntum تعملون İşte bu cennetler var ya diyor Allah Araf suresinde amelleriniz sayesinde siz buna ne yaptınız? Siz buna, siz bunların varisi oldunuz diyor. Bu cennetlere amelleriniz sayesinde girdiniz. Aynı şekilde kafirlere bakın arkadaşlar. Allah onlara ne diyor? Hel يُجْزَوْنَ illa bima كَانُوا يَعْمَلُونَ yani onların görecekleri ceza, onların yaptıklarından o yaptıklarının karşılığından başka bir şey değildir. Onların amellerinin karşılığından başka bir şey değildir. O zaman son noktada dahi insanın yerini belirleyecek olan nedir arkadaşlar? Cennet ehlinin içini ameldir ve aynı zamanda Allah'ın rahmetidir tabii ki. Hiç kimse kendi ameliyle, sadece amelle cennete gidemez. Allah'ın rahmet etmesi de lazımdır. Ve yine bunun yanında arkadaşlar cehennem ehlinin yerini belirleyecek olan nedir? Cehennem yerini belirleyecek olan ameldir. O zaman mücerref iman ettim demekle Allah kimseye demiyor cennete girdiniz. Siz la ilahe illallah dediniz diye cennete girdiniz demiyor. La ilahe illallah'ın gereği olan, Muhammed'in Resulullah'ın gereği olan amel etmeyle, boyun eğmeyle Allah Subhanahu ve teala onların cennete gireceğini söylüyor. Öyle değil mi? Buradan da ne anlıyoruz arkadaşlar? Buradan da anladığımız şudur. O zaman Allah Subhanahu ve teala'nın yanında nedir? Allah Subhanahu ve teala'nın yanında insanı cennete götürecek olan veya insanın cehenneme girmesine vesile olacak olan insanın dünyada yapmış oldukları amellerdir. Aynı şekilde arkadaşlar Allah Subhanahu ve teala kıyamet gününü bize zikrederken hesap anında insanları neye göre yargılıyor arkadaşlar? وَتُوَصْفَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ Her nefis kendi kazandığı kendisine verilecektir fakat Her nefis amel ettiği kendisine ne yapılacaktır? Kendisine verilecektir. O zaman itibar nedir? İtibar İslam'da amelledir, sözle değildir. Öyle değil mi? İtibar İslam'da amelledir. Sadece sözle olmaz. Hem söz olacak, hem de bunun yanında ne olacak arkadaşlar? Hem de bunun yanında amelledir. Yoksa amelin olmadığı bir sözün İslam'da hiçbir değeri ne değildir? İslam'da hiçbir değeri yoktur. Aynı şekilde sünnete baktığınız zaman arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın iman mehtubunu nasıl anladığını ve nasıl anlattığını anlamak istersek eğer mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruluyor. Eyyul ameli esbel? Hangi amel daha faziletlidir? diyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki el-imanu billahi ve rasulihi. Allah'a ve rasulüne iman etmektir diyor. Dikkat ederseniz Peygamber ameli iman diye isimlendiriyor burada. Öyle değil mi? Allah'a ve rasulüne iman etmeyi Peygamber Aleyhissalatu Vesselam amel diye isimlendiriyor. O zaman İslam'da amel imandır, iman ameldir. İkisinin birbirinden ayrılması ne değildir? İkisinin birbirinden ayrılması mümkün değildir. Aynı şekilde yine Buhari'de arkadaşlar bu önceki de Buhari'deydi iman babında. Öyle değil mi? Aynı şekilde bu söyleyeceğim de var. Beni kayf. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a geldikleri zaman peygamber Aleyhissalatu Vesselam onlara imanı öğretiyor. Diyor ki ben size imanı emrediyorum. Etedrunel iman diyor peygamber Aleyhissalatu Vesselam. Siz imanın ne olduğunu bilir misiniz diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Siz imanın ne olduğunu şimdi Peygamber sadık, mesciduk olan, hem doğru hem doğrulanmış olan konuştuğu vahiden başka bir şey olmayan Peygamber bize herkesin üzerinde ihtilaf ettiği imanı açıklayacak. İmanı açıklarken Peygamber onlara kelime-i şahadetin, namazın, orucun, öyle değil mi? Aynı şekilde maldan çıkarılan beşte birin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam iman olduğunu orada oldu, onlara anlatıyor. O zaman. Peygamber aleyhissalatü vesselam imanın tanımında neyi zikrediyor arkadaşlar? İmanın tanımında bunlara ameli zikrediyor. Demek ki Allah'ın yanında ve Resulünün yanında itibar edilen nedir? Söze, sözden sonra gelen iman ettim dedikten sonra gelen ameldir. Yoksa bugün birçok insanın hali olduğu gibi babadan görme bir iman ettimle iman ettiğini söylüyor ve hiçbir şekilde hiçbir şekilde bir amel yok, Allah'a boyun eğme yok. Bu insanlar kesinlikle Allah'ın yanında ve Resulünün yanında ne değillerdir? İman eden insanlar grubundan değillerdir. Bu sadece kendi kendilerini kandırır sözlerdir. O zaman dedik ki arkadaşlar biz bunların birinci Üzerinde düştüğü kata neydi? Birinci içine düştükleri kata iman noktasını anlamamış olmalarıydı. İman noktasını yani imanı tasdik olarak anlamaları sadece doğrulama olarak anlamaları maalesef onlara amel yapmamaya ne yapmış? Amel yapmamayı onlara meşru göstermiştir. Çünkü adam diyor iman demek tasdik etmek demektir. Ben de Allah'ın varlığını tasdik ediyorum. Peygamberi tasdik ediyorum, iman ediyorum. Ama ne değildir arkadaşlar? Amel yapmıyorum çünkü iman tasdiktir. Ayetleri ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bir iki örnek verdikten sonra ki sünnetten daha fazla bilgi isteyen Bukhari'den iman babına ne yapabilir? İman babına bakabilir veya iman kitabına diyelim, kitabur imana bakabilir hemen sahihinin baş kısımlarında olan dedim ikinci kitab olan iman kitabına bakabilir. Ve bunun yanında arkadaşlar, ehli sünnet alimleri kitap ve sünnete bakaraktan iman metnesini nasıl anlamışlardır? Birkaç nakil yapalım hemen arkadaşlar birkaç nakil yapalım. Hemen bunların iman nasıl anladığı ortaya çıksın. i̇bn Kesir'in tefsirini açtığımız zaman arkadaşlar daha ilk başlarda, öyle değil mi? İlk Bakara Suresinin ilk ayetinde Ellezîne yu'minûne diyor ya Allah. İlk ayetlerinde Elif Lannim'den sonra Ellezîne yu'minûne bil gayb. Onlar ki gayba iman ederler. İşte i̇bn Kesir burada Selef ulemasından özellikle İmam Şafii'den İmam Ahmet'ten ve İmam Malik'ten e, imanın ne olduğunu aktarıyor bize. İmanın söz ve amel olduğunu bize anlatıyor. İmanın söz ve amel olduğunu anlatıyor. O zaman bu büyük üç imamın yanında nedir arkadaşlar? Bu büyük üç imamın yanında iman sözdür ve ameldir. Aynı şekilde arkadaşlar İbni Abdülberk Malikilerden temhit kitabında yine bu imamlardan ve daha birçok selef aliminden ve hatta ümmetin selefinden icma naklederekten imanı tanımlarken ne diyor arkadaşlar? İman Sözdür ve ameldir. Yani kalple tasdik etmektir, ağızla söylemektir, organlarla da ne yapmaktır? Organlarla da amel etmektir diyor. Yine İman Bukhari kitabının başında arkadaşlar, daha imanın yani iman kitabının başında hemen bir şey anlatıyor. Ehli sünnetin ve ehli hadisin itikadını yansıtırmışçasına diyor ki el imanu kavlun ve fiilun. İman söz ve fiildir. Tabi bu bir nuskada başka nuskada Keşmeri nuskasında el imanu kavlun ve amel. İman nedir? İman sözdür ve ameldir Artar ve eksilir Yani ehl sünnetin yanında nedir arkadaşlar? Aynı şekilde İbni Çetir de Ab İbni Abdülber de Daha sonra gelecek olan zikirleri de alimler Aynı şekilde Bukhari de Neyi anlatıyorlar bize? O zaman ehl-i e, imana imana yapmış oldukları tanım nedir arkadaşlar? İman ağızla söylemektir Kalple tasdik etmektir Organlarla amel etmektir Ve iman artar ve eksilir Neyle artar? Taatlarla iman atar ve mahsiyetlerle de iman ne yapar, iman eksilir. Peki arkadaşlar, şimdi biz şöyle bir şey yapalım. Ehl-i Sünnet'in bu kendileri söylemiş oldukları sözü nasıl anlamışlardı veya nasıl tefsir etmişlerdi ona bakalım. Yani amel etmekten kasıtları nedir? Bugün bazıların anladığı gibi yani onlar böyle demişlerdi fakat onların kastı bu imanda kemal noktasına gelir. Yani bir insan amel yaparsa imanını tamamlar. Amel yapmazsa yine Müslümandır. Böyle hiçbir amel yapmasa dahi yine nedir bu? Yine Müslümandır. De diyen insanlar var. Bunlara reddiye denilmesi için Ehli Sünnet imamlarının imana yapmış oldukları tanımları, kendi açıklamalarıyla ne yapalım? Anlamaya çalışalım. Ki bundan önce zaten böyle hiçbir alimin sözü dahi olmasaydı Kur'an ve sünnette biz neyi gördük arkadaşlar? Allah'ın yanında iman ettim, itaat ettim diyen insan daha sonra itaatten yüz çevirirse Allah çok açık, muhkem bir şekilde bunların iman etmediğini söylüyor. Bakın, <gülüyor> Şerh-i İtikad Ehli Sünnet ve Cema'de ehl Sünnet'in İtikad'ın açıkladığı kitapta, şerhinde İmam Şafii'den neyi naklediyor bize? İmam Şafii diyor ki sahabe, tabi'in ve bizim gördüklerimizin icmasıdır ki iman nedir? İman sözdür, ameldir, niyettir. İman sözdür, ameldir, niyettir. Ve bu üçü de bir, bir araya gelmeden fayda vermez. Yani ikisi gitse biri kalsa fayda vermez. Mesela diyelim adam ağzıyla ikrar etti, kalbiyle tasdik etti, amel yapmadı, laizdi. Hiçbir faydası olmaz bundan, öyle değil mi? Yerine gelmez. Aynı şekilde diğer ikisi birlerse biri gitse fayda vermez. O zaman İmam Şafii'nin nakletmiş olduğu seleften, yani sahabeden, ve aynı zamanda tabiinde icma olarak nakletmiş olduğu görüşe göre iman üç esastan müteşekkildir. Birincisi ne olacaktır arkadaşlar? Birincisi söz olacaktır, ikrar olacaktır. İkincisi taktik olacaktır. Üçüncüsü de organlarla amel olacaktır. Aynı şekilde i̇man Acuri, İmam Acuri şeriat kitabında arkadaşlar diyor ki iman sözle, dille ikrar, kalple taktik, organlarla nedir? Organlarla amel etmedir diyor. Ve bu üçü toplanmadan kişi Müslüman olmaz diyor. Yani hem söz olacak, hem taktik olacak, hem de amel olacak. Bu üçü toplanmadan ne olmaz? Bu üçü toplanmadan kişi Müslüman olmaz diyor. Neden dolayı arkadaşlar bu alimler bunu söylemişler? Çünkü biz dedik ki imanın aslı nedir? İmanın aslı takdiktir Eğer taktik insanın kalbine girerse, insanın kalbi itaat ederse Allah subhanehu ve teala'ya, organların da ne yapması lazımdır? Organların da itaat etmesi lazımdır. Ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize bu kaideyi öğretiyor. Ne diyor Peygamber? inne fil cesedi mudgaten İza salahat salahal cesedu kulluhu ve iza fesedet fesedel cesedu kulluhu kalpte öyle bir et parçası vardır ki dikkat edin diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o sağlamlaşırsa bütün ceset sağlamlaşır. O bozulursa iksat olursa bütün bütün ne olur? Bütün ceset ihsad olur diyor. O da kalptir diyor. O zaman İslam'da eğer insanın kalbi sağlamsa mutlaka bunun organlara ne yapması lazımdır? Bunun organlara yansıması lazımdır. Eğer yansımıyorsa eğer bu insanın kalbinde problem olduğunun göstergesidir. Ve Allah subhanahu wa bundan olsa gerek arzıyla iman ettim deyip de organlarla yüz çeviren amel etmeyen insanları müminler değillerdir diye Allah subhanahu wa ne yapıyor? Allah subhanahu wa ta'la diyor. Hatta Biliyorsunuz şeytan Allah'a bir secdeyi terk ettiğinden dolayı büyüklenerekten öyle değil mi? Şeytan Allah'a iman ediyordu hatta büyüklendiği an dahi Allah'a imanı sandı şeytanın. Rabbi bima guvayseni diyordu. Ey Allah'ım beni sen Allah'ın Rabbim diyor. Beni saptırdığından dolayı. Hatta biliyordu ki kainattaki her şey Allah'ın eliyle döner. Rabbim beni insanların diriltineceği güne kadar ersele dedi şey iblis. İblisin Allah'a iman konusunda imanı tamdı. Fakat Allah'a bir secdede baş kaldırdığından dolayı ne olmuş oldu arkadaşlar? Allah subhanahu ve teala onun arzıyla imanını hiçbir şekilde kabul etmedi ve onu rahmetinden kovulmuş. Mel'unlar diye Mel'un diye ne yaptı? Mel'un diye isimlendirdi ve ona kafir dedi. Eba ve stekbara ve kâne minel kafirin. O büyüklendi ve kabul etmedi. onu oldu? O kafirlerden oldu. İşte bugün de arkadaşlar eğer sünnet imamlarımız bu noktayı anlayaraktan yani insanın kalbi eğer sağlamlaşırsa insanın organları da ne olacaktır? İnsanın organları da sağlamlaşacaktır. Buna dayanarak ne demişlerdir? Kalpte iman olursa ne olması lazımdır? Organlarda amel olması lazımdır. Bakınız İmam Merwezi Ta'zim-u kadir kitabında diyor ki Allah'a imanın aslı taktiktir. Eğer kalp Allah'a tasdik ederse boyun eğecektir. Eğer boyun eğerse de ne yapacaktır? Boyun eğerse de itaat edecektir diyor. Eğer boyun eğerse de itaat edecektir. Aynı sözü Hanefi ulemasından İbn Ebi'l-Eziz el-Hanefi akide tahaviyye yapmış olduğu şerhte ne diyordu? Kalp Allah'a itaat ederse, lazımdır ki organlar da Allah'a itaat etsin. Kalp eğer Allah'a itaat ederse bu neyi gerektirir? Bu organların da Allah'a itaat etmesini gerektirir. Yani kalpte tasdik varsa, kalp Allah'a doğruluyorsa, buna rağmen Allah'ın hiçbir emrettiğini yerine getirmiyor. Hiçbir nehyetliğinden uzaklaşmıyor. Sadece Allah'a kabul ediyorum diyor, tasdik ediyorum diyor. Bu olmayacaktır arkadaşlar? Bu kesinlikle Müslüman olmayacaktır. Aynı şekilde mesela arkadaşlar, bugün düşünün bir kafir olan biri, insanlar Müslüman olan insanlar arasındaki fark nedir? İman noktasında genel olarak insanların hepsi Allah'ın varlığını, birliğini ikrar ederler. Fakat onları birbirinden ayıran nedir? Allah'ın indirmiş olduğu şeriata tabi olup tabi olmamadır. Şimdi bir ağzıyla tabi olduğunu söylüyor. Fakat ne yoktur arkadaşlar? Hakikatte kesinlikle Allah'la hiçbir şekilde arasında bir bağlantı yoktur. Allah'ın dininin onun hayatında hiçbir şekil yeri yoktur. İşte bu nedir? Bu konumuzun başında bahsetmiş olduğumuz Allah'ın dininden yüz çeviren muğrit olan nedir? Muğrit olan insandır. Ve bu da Allah'ın dediği gibi bunlar iman etmemişlerdir. Ne kadar Nur suresinde belirttiği gibi ağızlarıyla iman ettiklerini söyleseler de bunlar iman etmemişlerdir. Aynı şekilde arkadaşlar burada yine özellikle bir noktayı belirtelim. Mesela Hafız İbni Hacer amelin kemal şartı olduğunu söylüyor. Fethül Bari'de iman babının şerhinde. Tabi bazı özellikle dini ihsad eden belanlar, onun bu sözüne yapışaraktan bu alimin, mübarek alimin Allah rahmet etsin, sözüne yapışaraktan bir insan hiçbir şekilde amel yapmayarak Müslüman olabileceğini söylüyorlar. Bir insan hiçbir şekilde amel yapmayarak da yapmayarak da iman ettim diyerekten Müslüman olabileceğini, mümin olabileceğini söylüyorlar. Oysa Hafiz İbni Hader arkadaşlar, yine Fethülbari'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ben insanlar La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip namaz kılıp oruç tutana kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Hadisine yapmış olduğu yorumda 6925 veya 6924 altı binler, binlerde olan çünkü bu hadisi İmam Bukhari birkaç defalarca sayhinde zikrediyor. Bakın burada ne diyor? Diyor ki bir insan bu kelimeyi söylerse mücerred bu kelimeyi söylemekle Müslüman olur mu? La diyor cevap veriyor hayır diyor. Bu kelimeyi sadece söylemekle hemen Müslüman hükümleri onun üzerinden olmaz, biri olmaz. Ta ki peygamber Risaleti tasdik edecek, yani la ilahe illallah tasdik edecek, ağzıyla söyleyecek ve İslam şeriatıyla iltizam edecek. İslam hükümleriyle ne yapacak? İslam hükümleriyle iltizam edecek. Çünkü diyor, hadiste peygamber ne diyor? İlla bi hakkil İslam. Ben ben emret katil hatta la ilahe illa -il ve rasulullah Peygamber vesselam ne diyordu? Onlar diyor. Hani la illallah der namazı kılıp orucu tutarlarsa ne yapacağım? Bun benle mallarını ve canlarını korumuşlardır. Yani Müslüman olmuşlardır. İlla Illa bihaqqil İslam. Yani İslam'ın hakkı bunun neyindedir? İslam'ın hakkı dışındadır. Yani İslam'ın hakkı olan her şeyi yerine getirmek zorundadırlar ki üzerlerinden ne olsun? Üzerlerinden Müslüman ismi ıtlak edilebilsin. Celalettin Halbizibni Hacem yine Fethul Bari'den illa min hakkin İslam'ı açıklarken diyor: "Tamehna tebete ennehu min hakkin İslam'ı tanıvlehu." Yani İslam'ın hakkı olduğu, İslam'ın emri olduğu belli olan bir şey olursa bu da İslam'ın neyindendir? İlla min hakkın İslam'ın kısmına dahildir diyor. O zaman arkadaşlar ve ne bu imamın yanında amel imanın kemal şartı dahi olsa bakınız bu alimler, alimlerin içerisinden amel imanın kemal şartıdır diyenler toptan ameli terk eden insanlara Müslüman dememişlerdir. Sadece la ilahe illallah diyen insanlara Müslüman dememişlerdir. Bunun yanında ne şartı koşmuşlardır arkadaşlar? Bunun yanında kişinin amel etmesi şartını koşmuşlardır. Ta ki bu insanın üzerinde ne olabilsin? Müslüman hükümleri uygulanabilsin. Aynı şekilde arkadaşlar hani pratik fetvalara, soru cevaplara yönelelim ki alimlerin kastını tam net bir şekilde anlamış olalım. İmam Şevkani'ye Risalelerinde yine İmam Şevkani'nin kendisine soruluyor. Diyorlar ki Badiye ehli olup da namaz Kılmayan, oruç tutmayan, şeriatın hükümlerini yapmayan, sadece la ilahe illallahla yetinen, yani sadece peygambere, Allah'a iman eden, Resulullah'a iman eden, bununla yetinen, hiçbir şekilde amel yapmayan insanların hükmü nedir diyorlar İmam Şevkaniye. O da diyor ki, şüphe yoktur ki bu adam kafirdir ve bunun kanı nedir, bunların kanı helaldir diyor. Neden arkadaşlar? Çünkü belirtmiş olduğumuz gibi. Allah Subhanahu ve Taala'nın kitabında ve Resulünün sünnetinde. Meseles ulamasının sözlerinden o kadar açıktır ki sözle iman diye bir şey nedir? Sözle iman diye bir şey yoktur. İman, amel imandandır. Kişi amel yapmadığı müddeçede ne olmaz? Kişi amel yapmadığı müddeçede hiçbir şekilde Müslüman olamaz. Ve ne bu saydıklarımızın hiçbiri olmasaydı dahi öyle değil mi? Sadece Allah'ın ve <gülüyor> وَيَقُولُونَ ve بِاللّٰهِ ve وَأَتَعْنَا onlar biz Allah'a, Resulüne iman ettik ve itaat ettik derler. ثُمَّ يَتَوَلَّا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا bil mu'minin. Sonra onlardan bir fırka yüz çevirip dönerler. İşte onlar iman etmemişlerdir. Dediği söz nedir bu arkadaşlar? Demiş olduğu sözle tamamen çelişiktir. Yani Allah iman ettim deyip de itaatten yüz çeviren insanların mümin olmadıklarını muhkem bir ayette Nur Suresinde ne yapıyor? Bize açık bir şekilde açıklıyor. Ve, فإن فإن de ki Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. Allah'a ve Resulüne itaat etmesine yüz çevirirlerse eğer Allah kafirler grubunu ne yapmaz? Allah kafirler grubunu sevmez. Burada arkadaşlar yine anlatacağımız bir ilk konu dedi ki bugün insanların en çok işine düştüğü kata iman methumunu anlamamalarıdır. Yani Allah'a iman etmekle yetinip de amel yapmayan insanların birçoğu imanın ne manaya geldiğini bilmediklerinden dolayı bu kataya düşüyorlar. İkinci kata arkadaşlar burada La ilahe illallah'ta Hesaplarına gelen hadisleri alıyorlar, hesaplarına gelmeyen hadisleri ne yapmıyorlar? Almıyorlar. Mesela genelde herkesin bildiği küçük, büyük, hatta en farklı insanın bile sürekli ağzına döndürdüğü hadislerden bir tanesi nedir arkadaşlar? مَنْ la لَا illallah اِلَّا اللّٰهِ دَكَلَ <الْجَنَّة> Kim la ilahe illallah derse cennete girecektir hadisi. Öyle değil mi? Oysa bu hadis sadece bu şekilde değildir. Yani sadece peygamber Aleyhisselatü vesselam bu hadis din din sadece bu hadis üzerine bina edilmemiştir. Öyle değil mi? Bu hadisin kendi zatında birçok rivayetleri vardır. Peygamberimiz ne diyor? "Men kâle lâ ilâhe illallah ve kefer bimâ yu'badu min dûnillah." Öyle değil mi? Kim la ilâhe illallah derse ve Allah dışında ibadet edilenleri de inkar ederse, yani tâğutları inkar ederse bu konuda geniş bilgi için ne yapabiliriz? La ilâhe illallah'ın şartları derslerine bakabiliriz. O zaman Allah teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam La İlahe illallah demenin yanında bir de tağutları, inkar şartını getiriyor. Öyle değil mi? O zaman malını ve canını benden korur diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yine Peygamber ne diyor mesela? mesela la İlahe illallah hadislerinin birinde Memmâse ve huve ya'lemu ennehu La İlahe İllallah dehalel Cennet Kim ölür de yani Allah İlahe illallahı bilirse yani manasının ne manaya geldiğini bilirse İlim üzerine bu kelimeyi söylerse odur cennete girecek olan diyor peygamber aleyhissalatü vesselam. Aynı şekilde arkadaşlar Allah subhanahu ve sellem, imanla beraber neyi zikrediyor? Ameli zikrediyor. Sadece bu mücerdet kelime söylemeyi söyle, söyleyenleri Allah subhanahu ve sellem, Müslümanlar olarak ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Ve peygamber ve ala ilahe illallah hadislerinin birçok neyi vardır? Başka versiyonları vardır. Kim bunu? Sadikan min kalbihi kalbinden sadık bir şekilde söylerse kim muhlif olarak bunu söylerse diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu, bu insandır ne yapacak olan? bu insandır cennete girecek olan insan. O zaman biz burada ne diyoruz arkadaşlar? Bu insanlar eğer iman kelimesini Kur'an ve sünnete dönerek, dönerek anlamaya çalışmış olsalardı. La ilahe illallah hadislerini Sadece hesaplarına gelenle değil de bütün hadisleri bir araya toplayıp anlamış olsalardı, böyle bir hataya ne yapmayacaklardı? Böyle bir hataya düşmeyeceklerdi. Buradan da neyi anlıyoruz aynı zamanda? Burada önemli bir konuya değinelim. Bugün toplumumuzda genelde arkadaşlar şöyle bir söz var. Öyle değil mi? Ya doğrudur. Ben iman ettim. Ben Allah'a kabul ediyorum. Kelime-i şehadeti getirdim. Fakat ne değildir? Benim kalbim temizdir. Ben amel yapmıyorum. Öyle mi? Söze bakın. Benim kalbim temizdir. Ben Ben amel yapmıyorum. Biz bu insana diyoruz ki sen peygamber aleyhissalatü vesselamın sözüne dayanarak sana diyoruz ki sen yalancısın. Öyle mi? Sen yalancısın. Eğer senin kalbin gerçekten sağlam olsaydı senin organların da sağlam olacaktı. Yani bakarsınız arkadaşlar, adam içki içer, adam zina var, adam namaz kılmaz, adam oruç tutmaz, adam zekat vermez. Adamın dinle alakası yoktur. Din adamın hayatında hiçbir yeri yoktur. Sadece dedesinden bir defa duymuştur, la ilahe illallah diyecek veya babasından duymuştur. Veya işte cumadan cumaya o da eğer giderse yanlışlıkla, hutbede o da imamla beraber kelime-i şahadeti tekrarlıyor. Bu adam tağutu inkar etmeden, Allah'a boyun eğmeden, Allah'a itaat etmeden ne olduğunu zannediyor. Müslüman olduğunu zannediyor, bunun yanında İslam'dan konuşulduğu zaman da mangalda kül bırakmıyor. Neymiş efendim? Adamın kalbi temizmiş. Biz buna ne diyoruz? Vallahi sen yalancısın eğer senin kalbin gerçekten temiz olmuş olsaydı Peygamber'in hadisiyle senin organlarının da bu temiz olan kalbe tabi olup amel yapıp temiz olmaları lazımdı. Ve Allah subhanahu wa taala seni yalanlıyor. Sen ve senin gibilerini Allah subhanahu wa taala ne yapıyor? Yalanlıyor. Nerede yalanlıyor? O iman ettik Allah'a ve, ve itaat ettik deyip de itaattan yüz çevirenlerin Allah müminler olmadığını bize ne yapıyor? Müminler olmadığını bize ifade ediyor. O zaman bu de hiçbir şekilde ne yapmıyor arkadaşlar? Bu sürede de iltifat etmeyelim. Çünkü sahibi kendi fiilleriyle kendi söylemiş olduğu sözü yalanlıyor. Biz senin kalbinin temiz olduğunu bilemeyiz. Yani sen akşama kadar kalbinin temiz olduğunu iddia et. Kalbin temizdir de biz senin kalbinin temiz olduğunu ne yapamayız? Biz senin kalbinin temiz olduğunu bilemeyiz. Çünkü biz hiç kimsenin kalbini açmakla görevlendirilmemişiz. Allah bize böyle bir yükümlülük yüklememiştir. Hazreti Ömer ne diyordu? Bukhari'de şahadet kitabında, ''Ey insanlar'' diyordu. Vahiy kesildi. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat etti. İnsanlar Peygamber'in döneminde vahiy ile yargılanırlardı. Ama şimdi biz herkese zahiriyle hükmederiz. Kim bize iyilik gösterirse iyilikle muamele görür. Kim kötülük gösterirse kötülükle muamele görür. Neden? Çünkü kimsenin kalbine açıp bakmak, vahiy kesildikten sonra kimsenin kalbindekini bilmek kimsenin işi değildi. Bir insan iman ettiğine hükmedebilmemiz için bunu organlarının da Allah'a iman edip, Allah'a boyun eğip, Allah'a itaat etmesi lazımdır. Yoksa biz bu insana ne yapamayız? Bu insana kesinlikle hiçbir şekilde Müslüman diye hüküm edemeyiz. Kalbim temizdir gibi safsatalarla veya ben iman ettim gibi boş sözlerle biz buna ne yapamayız? Bunun imanına hüküm edemeyiz. Burada yine arkadaşlar çok önemli olan atri meselelerden birine dikkat çekmek istiyorum. Bazı alimlerin sözlerinde genellikle işte bazı insanlar küfür ameli işledikleri zaman cehaletle mazur olduklarını eğer cahillerse bunların ne olmayacağını cahillerse bunların kesinlikle e, kafir olmayacaklarını bunlara hüccetin ikame edilmesi gerektiğini söylerler. Tabi bu mesele hadd zatında ihtilaflı bir mesele. Ben ona girmek istemiyorum. Yani konum o değil benim. Benim anlatmak istediğim mesele şu bu alimlerin bahsetmiş olduğu yani cehaleti özür kabul eden alimlerin bahsetmiş olduğu insanlar arkadaşlar kimlerdir? Birinci nokta Allah'ın dinini Allah'ın dininde açık olan meselelerde şirk koşan insanlar değildir. Öyle değil mi? İkinci nokta bunlar Allah'ın dininden yüz çevirenler öyle değil mi? Cahil olan insanı birbirinden ayırmıştır. Malesef bugün İslami harekete mensup olan gençlerden bir çoğu İslam için çalışan gençlerden bir çoğu ve bu görüşte olup insanları cehaletle mazur görenlerden birçoğu bu konuda çok büyük bir çelişki içerisindedirler. Nedir? O da cehaletle Allah'ın dininden yüz çevirmeyi birbirinden ayırmamalardır. Cehaletle Allah'ın dininden yüz çevirmeyi birbirinden ayırmamalardır. Velev cehaletle insanların mazur gören alimler arkadaşlar kimi mazur görmüşlerdir? Yeni İslam'a giren, veya uzak bir beldede yaşayan insan veya önemli olmayan hafif meselelerde, gizli olan meselelerde küfür ameli yapan insanların bazı görmüşlerdir. Neden? Çünkü bu insan daha yeni Müslüman olmuştur, daha öğrenememiştir yani şeriatın tüm hükümlerini. Veyahut da bu insan ne yapamamıştır arkadaşlar? Uzak yerde yaşadığından dolayı kendisine ulaşmamıştır. Kendisine ulaştıran yoktur. Fakat bugün bizim toplumumuzda var olan insanların birçoğu, hepsini demiyorum ama birçoğu bu noktada cahil olan insanlar değil de Allah'ın dininden yüz çeviren insanlardır. Alimler de arında yaşıyor, Allah'ın kitabı aralarında yaşıyor. Allah'ın kitabı aralarında mevcuttur, sünnet aralarında mevcuttur. Fakat bu insanlar yüz çeviriyorlar, öğrenmiyorlar. İşte bu insanlar asla ve asla ne olamazlar? Mazur olamazlar. Neden dolayı arkadaşlar? Çünkü bu adam kadar iki günahı birden işliyor. Bir küfür ameli işliyor, İki, bir de Allah'ın dininden yüz çeviriyor bunu öğrenmiyor. Allah bize kendi dinini öğrenmeyi vacip kılmıştır. Öyle değil mi? Ta'alem ennehu la ilahe illallah diyor Allah. Bil ki Allah nedir? Allah birdir. Yani ilimsiz değil. Bilerekten Allah'ın bir olduğunu söyle diyor Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a. O zaman biz diyoruz ki bizim kimin iki insanı birbirinden güzel ayırmamız lazım. Bir Allah'ın dininden yüz çeviren insan yani önünde imkanlar olmasına rağmen Allah'ın dinini öğrenmeyen, Allah'ın dininin hayatında hiçbir değeri olmayan iş için, dünya için, o çocuklarına dünyalık ilimleri öğretmek için elinden gelen her şeyi sarf edip de sıra Allah'ın dinine geldi mi? Sadece cumadan cumaya, o da fırsat bulursa camiye gitmek olan Olarak gören insanların cahil insanlar diye ne yapmayalım isimlendirmeyelim. Bunlar oldukları küfür fiillerinin dışında Allah'ın dininden yüz çevirdiklerinden dolayı zaten nedirler arkadaşlar? Bir küfür ameli içerisindedirler. Çünkü Allah kafirlerin kendi dininden yüz çevirdiğini söylüyor. Ne diyor? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا amma unziru مُعْرِدُونَ O kafirler Allah'ın indirdiğinden nedirler? Allah'ın o kendilerini uyardığı şeylerden yüz çevirirler diyor Allah subhanahu wa